Hacı Hasan Efendi kudüs esir ruhu Hazretlerinin kendi sesinden karemdardan sohbetler başlıyor. Anine, Bütün yazan, evliyâ, ikram. Mümin, mümin ab, müslüm, müslüm ab. sevgili annelerimiz sevgili babalarımız akrabayı talukatımızın ruhu talibelerine damların başında kalan, hakilelik, sağlan olan bir Fatiha'ya muhteşe olan peygamadaşlarımızın ruhuna bir çıklas bir Fatiha. İbrahim bin Eter'in oraya çok güzel oraya okudu canım. Zed Engiz, Emevi diyebilirsin padişahı. Orasan padişahı. İşte padişah oldu. Bir gün yatağında yatıyor namun üzerinden 44 ses geliyor. Kim o? Ne arıyorsunuz başında? Eve getirdim. deve arayıyorum. Hep ibret alalım işte, düşünelim yani. Kısadan hasta almak lazım. Deve damın üstünde olur mu? Deve damın üstüne çıkar mı? Bunu akıl kabul eder mi? Deve üstüne çıkmayacağını biliyorum da Yatağın içinde sabahlar kapletle yapmakla Allah'ın rızası bulunur mu? Yani bakayım kaza namazı kılayım, teheccüd kılayım İstiğfar okuyayım, yedim, Allah diyeyim ibadet edeyim demiyorum da Yatakta uzanmışsın kocaman padişah her şeye aklın yeter de Allah'ın rızası düğün ayağını uzatıp yapmayla bulunur mu bulunmaz mı diyor ben de senden soruyorum diyor kaybolup geliyor sabahlar içerisine bir ateş düşmüş dağlanmış uyuyamıyor düğün ağlıyor ama ibadet de inemiyor alıştım de yani öyle sen alışkın olayım ben abdestini alıp samazını kılın seccadeye oturup gözlerini yumur, Mevla'ya boyun büküp gözlerinden dökme, herkese nasip değer. Bu Allah'ın bir dökme. Allah alemi Erbaht'a bize nasip etmiş bu mesleke. Yalnız her onu yapacak değer kardeşim. Sabahına bakıyoruz, giriyoruz. sene altın kaftanlı cariye ümrindesiniz, 4 tane altın kaftanlı gerisinden 80 tane böyle onların arasında gidiyor. erkan Devlet karşısına geçiyor, Emlat Duduyum Padişahım o devlet yani tahtına oturuyor, bir katkını diyor o ateş, o sıkıntı, o geceki çektiği meşakkat, o ağır duyduğu sözler onu diyor oturuyor, bakmışlar ki kapıyı bir açmış, milleti yarıp geliyor ne betçi geçebiliyor, ne lübetçi geçebiliyor, ne polis geçebiliyor, ne jandarma geçebiliyor, ne muhafız yedebiliyor. Doğru gelmiş buraya elini koymuş masaya, ne yorum ne İstanbul'un demiş. Bakmış şöyle vaziyetine aşağısı devreciye benzer çorabını dışından çekmiş ve de aba giymiş sırtına aynı devreci kipi. Ne arıyorsun, babam sen ne arıyorsun burada benim şeyim, serayimde şeyimde, ben hana geldim diyor, sen tanıyor musun diyor, evet, ben hana geldim diyor, bura han değerli oğlum, bura benim seray-ı hümayunum, yani bura seray-ı hümayun demiş, sen öyle hana ne zannetme, e senden evvel ki mühirdi demiş bura, benden evvel demiş, babam mıdır, babamdan evvel kimin mühirdi demiş, dedem mi? Neden? Ben evvelki bunu içerdim. Daha geçmişlerimin padişahlık. Evet. Evlattan evlada kalırdı böyle. <gülüyor> Neden gelirdi? İşte ben han olduğunu ondan bildim. Biri gelip biri gitti mi oraya han diller? Hiç kimse mağrur olmasın. O birisi gelir, o birisi gider. O birisi gelir, o birisi gider. Bu dünya kimseye kalmaz kardeşlerim. Onun için biz ibadetimize, itaatimize bakalım. Her şeyi düşünüp kafamıza sıkıntı yapmaya çalışmayalım. Allah razı olsun. Yani bir hocamız olarak, babamız olarak, büyük amcamız olarak hayırlı evi bunlar. Kimsenin aleyhinde diyerek, inan şurada sohbet olur, senelerce oldu, daha biz de partı lafına geçmiş deyelim. Olur, olur. ne lazım bize onlar lazım değil bize ahirete girerken iyi ki Allah'ın uzasını bulup ölürken Allah iman imanla ölmek bu dünya bu dünya bildiğiniz gibi değil nasıl yani önünden konuştuğum şeylerdi Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 1050 yaşına vardı 950 sene peygamberlik etti çok vakkası kuran Kerim'de. Nasıl geçtim dünyayı diyor. İki kapılı ham buldum buradan girdim şu kapıdan çıktım gittim. 1050'sin de yaşadığımız bu kadar biliyorum. Dün klare dedim oturuyormuş Kur'an'ı gibisiniz değil mi? Evet. Biraz sonra Fatiha çekilecek. Efendim iş bitecek çıkıp gideceksiniz. Hiç oturduğumuz benimle olacak mı yani? bir haftada oturmuştuk diye hiç belli olur mu? Geçen gider. Hayat bulundur. Üstazımız hayatı diyor. Bir insan suya gömülür de böyle alır, Kafasını çıkarabilir sudan çünkü burnuna kulağına su girecek. Çıkarabilir. O suyun içindeki durduğu dünyadaki duruş kafasına kaldırıverişi ahirete geliş olacak. Allah cümlemizi imandan ayırmasın. İnanın şu anda, hiç, bir, hiç, hiç tek kişi kalmayacağız, hiç. Böyle kaç defa doldu, boşaldı böyle, yeni kafa. Dünya doldu, doldu, hıpır, hıpır hıpırna doldu. Adem Aleyhisselam bin sene yaşadı. Allah annemiz bin bir sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam bin elli sene yaşadı, şartların çok şeyi var huzurdan haşa. Efendim yaşı vardı, pir avunun birçok yaşı var. Hep yetmişler, yetmişler de biz kalacağız. Ee, imkânımız var İşte bizi Allah kaflet uykusundan uyandır. Kaflet uykusunda ev. uyuyor diyor Peygamberimiz. Yani kaflet uykusunda uyuyor, ölünce uyanırız. Bir amma da ulaşamaz geceler. Hiçbir faydasını görememem, ölünce uyanmanın. Bu sözlerimiz tahrik ederek bizi uyandırsın diye konuşuyoruz. Yani dünyada arkana uyanalım, bu işi ibadeti, itaatı yerli yerice yapalım inşallah. Allah'ımız katletten şimdiden bizi uyandırsın. Allah'ım. Allah. rahatsız olduğundan ben. çekindi çekin dedi. biz ara açıksın dışarıya. Bir ova çıkalım dedi. İbrahim bin Eten. Onun gitti ya. Han dedi gitti. Hızır Aleyhisselam'ı aşam ki İlyas Aleyhisselam'mış damımın üzerinde gezen. burada da Ali Aleyhisselam'mış. Yani gelip bunu irşad etmek istiyorlarmış padişaha. Hızır'ını, İlyas'ını Allah'ımız gönderiyor. Atlara binip de giderken kanat olsun kardeş. Üstadın ellerinden çıkmış yazsa. Eskiretl-Evliya'da ben bunu bir de ne farklı şeyde Müzekki Nüfus kitabında çok geçtiğimde okumuştum, daha acı bir şeyler var onun, böyle yazılmış, atın eğerinden ''İntibah ya İbrahim'' böyle ses geldi. Düzgün Selam'ın kendi atın eğerinin karşından geliyor ses. Oyan ya İbrahim. Yemden bile. teşekkür gidiyor. Duymazçadan geliyor. Düşadılmayı istemiyor. Yola gelmeyi istemiyor. Tekrar daha gittim mi İntabah. Kable enten ya İbrahim. Ya İbrahim. Ölmeden evden uyan. Öldükten sonra uyansan faide bilmez diyorlar. Atın eğermiş. Karşımdan böyle geliyor. Ses. İntibâ kâble en temtibâ Gülmeden izbel koyan ya İbrahim Göldükten sonra uyanmak fayda vermeyecek. deyince bir daha tapası böyle bulamıyor koca padişah, felif padişah bakmış gibi bir çıkmış evine sağlık gecesi geyik hemen sınıha duramış okunu vuracağı zaman geyik geriye dönmüş Allah seni o oğlama için mi halketti, yoksa ibadet, itaat, Allah'ın kuzağısını bulmanın için mi seni halketti, sen yani hiç düşünmem mi demiştim? Artık caminin yerinden yadırgısıdır, attan gelmeni aşağı atıverdi, o çengelli yetmişsele yoldu yoldu, ben istemiyorum. Bunları dedi, çobanı varmış orada, gel çoban dedi. Aşınları sen giydir, o kefeneğine taktığına bana ver dedi. Başladılar, melekler ağlamaya yarattı. Ya Padişah çengelli elbiseleri yırttı, yırttı da. Şimdi çobanın kefeneğiyle takkasının altında kaldı. Melekleri ağlattı, yani periktarlar diyor, çıkır çıkır ağladılar. Allah şefaatine nâil ettim, sevaklar olsun. Sen sana birçok da hareket edeyim. üstün 10, 10 sene evvel konuşmuşum. İşte yüksek ıslağın üstü müdürleri, dokdur, vay ballar, Kemal'lar, çok. Ve saat, gece saat ikiye kadar sohbet edildi. Çok güzel sohbetler yapıldı. Tiyfimizde de var. Bizi ne olun büyük konuştu da. Hala fakınca bu İbrahim'in eten hatıralar geliyor. Konuştu 45 dakika sürmüş konuşmam. Ön ya arasında kapışıldı böyle. Tabir ucu ufuya varmış. Al işte ben dediğim dedim bir elimde aldım siyati ve da başka elimde inşallah başka olacak. İyi gelir bana İnsanlar fablileştirse de sözden İbrahim dünya elbisesini çıkardı, ahiret elbisesini giyiyor diye al O kipin eden, o halinde birisi köprüden düşmüş de Adam suya düşmedi, köprüyle şeyin arasında böyle kaldı. Yani Hem böyle keramet keşif sunur etmeye başladı gitti. Şakiri Belhi ben bir şeyhım o diyor, gelme ben onu da ne diyorum. İmkisap etti. Siz dedi, çok safa ile yaşatmışsınız, cefa etmek lazım size, sağdan oğlum getirsen. Mutfağımıza aldan alın getir de tekke de yaks var dedi peki dedi. 18 sene olunacaktı sırtında muraları yara olmuştu böyle Ali Emir tutuyor böyle size karıktı Ali Can'ın da konuşmuş oluyor bu sırada bir gün 18 sene sonra geldi diz çöktü efendim bize himmet buyurun ştasım. Şeyh'in benzi değişti, şahsı değişti, canı sıkıldığını bildiğinden kapti ve aldı, boyu da vardı o da an ki bu bir adam dedi, bu İbrahim dedi. ''İşten yıldım'' demek istiyor. ''Oğlum çöke çöke öldüm bana himmet et.'' ''Ne olsun bu olan kodundan'' demek diye kalbimde bu vaat edin. Çılışı görüyor onlar ayna gibi. İkincisi, ''Sen himmet edecek vakti bilmiyorum. himmet et.'' ''Ben himmete layık oldum, aktarıldım, ikilendim, üçlendim, tohum atılmaya layık oldum'' demek istiyor bir bostancı, bostanın dikim zamanında bilir, çapa zamanında bilir, sulama zamanında bilir. Demek biz evlatlarımızın himmetiyle çok zamanını bilmiyor da bize bu adam yuvdurduğundan hata etti. Yani hiç seslenmiyor. Himmet etti demiş ya, arası bütün husurlu çıkıyor böyle. Şimdi bunu de dinleyen arkadaşlarımız var Ondan sonra bir cehne nispet etti. Sen demir bir ayakkabı ki ayağına. İbrahim odana giderken, yetiştiğin yerde ayağının yukçesi yalan ayak girer, yukçesine bas dedi. Seslenmez bir şey demezse, önce durunca bir daha bas dedi. Seslenmez bir şey demezse, önce durunca bir daha bas dedi. Seslenecek olur, bir şey diyecek olursa dedi, ipi paltayı elinden al, diyerdir dedi bir balta yarından gel, hadi oğlumla senin men etti. Sıkmayacaksın. Bu kapıya hizmete Böyle bir yansıt gördüler de adam oldular. Bizim arkadaşlara diyor, küçücük bir hatıra bir on, sonunda sen desene böyle söylenir gibi. Yani bir hikmet var nere demez. Onun için şey söylenilmez bu zamanın adamına. Bir bastım diyor, bir kısaltanış. ''Ora kan alı yıra kan Hiç seslenme ve dirdi büyük.'' ''Üstazımı dırdım ben, bir anda Himmeti, himmet istemem.'' i nimet bile büyüklerin yanında edepsiz.'' Tahir hocamız var, tanıştınız. Efendimizle beraber Hicaz Zayek orada ve onun bayramına getirdiler bir de diye Hiç şey rica ettim. Birisi de efendim Müsaade buyurun mu konuşmama? Buyur dedim. Bana himmet et diyemeyeceğim. Çünkü hizmet edemem. Dedim dedi. Hoca ilm olduk. Efendim bana dua et diyemeyeceğim. Çünkü emir vermiş olurum. Duaya ben layık olsam sen satı dua ediyorsun bizlere. Duan gelir. Bir şey isteyeceğim yalnız. Sizden bir şey isteyeceğim. Onu kabul buyur. Buyur dedim diyor. Efendim. Sizi ve sizin ezrafınızdaki insanları canım gibi seviyorum, şiddetle seviyorum. Bu sevgi bazı gelir, bazıda gider, elde değer. Ha ben ki gitmesin, bu sevgiyle yaşayayım. Bununla üluyum, bununla akıyım, mahşerde ne oğlum. Amin. Bu sevgiyle yaşasın, bu sevgiyle öldürsün Tahir diyor. Ben. Üzülerek dedi ki diyor, Tahir Efendi, benim de bundan başka bir ümidim yok. Yani bu kardeşlerimi sevdiğimden başka bir ümidim yok. Bunların yüzü gözü hürmetine affolunur olur bilmem dedi diyor. Baktım gözünden ağlayamıyorum böyle Çünkü kardeşlarıma ben söylüyorum hepsine birden. Belki son ömrümüz olacak bu. Şimdi dikkat keseceğiz şey. Bahri Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İğraç'tan teşrif ettim. Şöyle iki yazı gördüm diyor. İki tane yazı var. Birisinde levhanın ne kadar soku, takva, ibadetli, itaatli olursam, kötü insanlarla beraber düşüp kalkıyorsam Kişi sevdiğiyle beraber haşrıcam olacağından o kötülerle beraber cehenneme gider. İsterse dünyanın ne ibadet olsun. Allah bunu kötüden tutmuş dünyalarına. Fena kimselerle teşvik-i mesai etmiş. Bir insan ne kadar ıskan, kalb, mühkar olursa olsun 2. satır. Günahlarına tövbe ederek iyi kimselere karışmış. Onlarla sohbet eder, onları sever, onlara karışmış. Harika Zülcelal tövbe suratıyla bütün günahını affederim. Onlarla haşr-i cemilerim mahşerde. En mer'umâ men ahabbe, yoşşerül Onlarla beraber haşr İçinden günahkarı seçmeye de haya muamelesi buyururum. Şu olanın içinde yaramazları var ben bilirim çünkü gelen madan ben sen daha cahilsin kardeşim hadi çıkın diyemem çünkü guru kana utanırım utanırım sen guru kana diyor utanın da ıssyanlı ıssınsız kötü kalbile gelen iyi kalbile gelen insanı seç hadi çık canım içimizden Allah siresi diyemem de diyor ben diyebilir miyim diyor ben Allah ben Allah'ın kan. Haya muamelesi yapmamıyım. Çünkü onu seçeceğim olsa bu kötü insanı peygamberler seviyor. Kutlu cihanları seviyor. Kutlu ağzımları seviyor. Kutlu ulamaları seviyor. İbadillah salihin salihin zünrasını seviyor. İşte şu cemaat salih cemaat. Allah bunu bize vermiş elhamdülillah. İşte bunların içinde oldu mu Allahu Teala adresleri Onların içinden sizi seçip de cehenneme gönderemem. gücüm yetmez demek istemiyor da. Ya muamelesi yapıyorsun Onlarla merham onlarla günahın çoğulamma tövbe etmişsin genç. Onlarla derim. Anlaşım. Efendiniz bile ağlayır. diye ki Allah diyorum. Seni diyor bu sevgiden ayırma. Ya bakmışmış böyle. Herkesin bir tezik ümit ettiği yer ona Allah için sevişme var. Allah için sevişme. Ya Musa benim için ne Namaz tıldım ya Rabbi. Oruç tuttum ya Rabbi. Hak ettim ya Rabbi. Zikrettim. Hep bunlar senin için. Namaz delil olacak, cennete göstereceğiz. Oruç cümle olacak, perde olacak. Zekat vücuduna, bedenine, kuvvet ve üstüne bölge olacak. Zikrullah nur olacak. Benim için ne yaptın? Dünyanın sırası, kusursa nur sıra, olacak. Onlar hep senin faydana, ben ne yaptım bilemedim ya Rabbi. Sen beni oraya celal et ya Rabbi. Elvali teli veliyen, ladev teli adüzen. Benim için bir yeliğimi sevdin mi? Bu Allah'ın sevgili kulu diyerekten onu sevdin mi? Bu da Allah'ın düşmanı namaz kılmaz, abdest almaz, oruç tutmaz ağzından tuttur söyler. Onları da benim için onlardan da ayrıldın mı? Velhututillah ferizatun Velhututillah ferizatun yaptın mı? Kulum yaptın mı? Ya müsaaklığı yapayım ya Rabbi. İşte benim için amel bu olur. Benim sevdiğini seveceğim. Kardeşim işte yolumuzu gösteriyorum. Ben birer birer üstünü açıyorum. Demek ki Allah'ın iyi kullarıyla sevişeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ın sevmediği kullardan da Ayrılacağız, kalbimizde ayrılacağız. Bir işimiz maksadıyla dükkanımıza girdi, dizi girdi. Raflı olarak da o işi göreceksin. Çok fazla oturmadan, onu daha çok tutmadan müşteris alacaksın. Hiçbir şey yok başka. Kalbinde daime iyilerle olacaksın ve <Sessizlik> kün ve ulum asadiyin. Ve beraber olun buyuruyor Allahu Teala. Sadık onlar marifetle şifa olsa sen de olsan şöyle bulup tuttun zaman bunu hatırında izinde birde olur. Bunu üstad kendi misallarıyla diyor ki nasıl bak güneş şahlan buldu güneş rüyası nedir dese han rüyası rüyası bütün dünyayı kablamış. Güneşin rüyasına uzaklık olmadığı gibi Evliyaullah'ın da Evliyaullah'ın da ruh aniyetine uzaklık yakınlık yok. Kardeşlerimiz zeki insanlar var içinde biliyorum. Urbiyetin burbiyetin farkı yoktur seyidim. Kalbimize ileyil kafiyizinin sen müsidim obamun el bu. Urbiyetin uzaklığın, yakınlığın, urbiyetin burbiyetin uzaklığın, farkı yoktur seyidim. Sizin için bunun hiç farkı yok. Onun için büyüklerle kalbinde olursan, yanlarında olursun. Allah'ın yanından ayırmasın. Aminize Ya Rabbi'ye inşallah. İbrahim'in et eminiyeti Birinci bastığında ayağa diyor bana deyip seslenme demem. İkinci kanadığında diyor, e, e, inan diyor, böyle sıyrıldı tüm elde o diyere diyor. Üçüncü bastığımda bir biraz gelip çıkınca da dayanamadım, geriye baktı, gülümserdi. Dedi ki bu belik de kaldı dedi. Belik de padişahına bassan belalarını buldururdu. Ama ben diğer deriş insanım, basarsam basam demek ister efendim. Dedi ki bu bizim işe yaramaz. Çünkü dedi belik'i anmış daha delihin, padişahlık, kokusunun, rayihası bunun burnunda duruyor demiş. Daha o sevgi duruyor, bu buraya yaramaz, kal gitsin demiş, kaldılar. Ama bunlar hep inşaat için oluyor, hususun direkt ret oluyor. Yani ayıksın da daha iyi olsun diye istiyor Efendisi onu, Diyor kendi memleketine varıyor, Padişah serayine çıkıyor, çok dervişler çıkmışlar, dervişli muhteşem edirler, atı yeler dağılıyor, herkes hadi çıkın diyor, hadi ben diyor, o dervişler değilim, hal dervişliyim, yan dervişi değilim diyor, ha ne olursun diyor, Ben duruyor kendi yaptığı serayin, şöyle bir pekçilerinden, Oturduğun yere, şurada oturayım şurada yatayım ben ibadetim. Geç senin gibi çok hırsızlar geldi buraya diyor. Hiç bilemiyorlar şimdi sakal taşa karışmış. Amca nasıl inir? Oğlum bir tanrı selamı verdim. Allah selamı verdim. Allah'ın selameti senin üzerin olsun benim de. Ve aleyküm selam demeyen amca beni mazir gör. Beni devlet çalıştırıyor burada. Oğlunun birini aşağı ve aleyküm selam desene elim durur ve bir odunu aşağı atarsam, kırk paralık haram yesem yedi yüz iken ile kılınmış kabul olmuş namaz birlecek eline. Bir lokma haram katarsam duyguma kırk gün duam kabul olmaz amelim haft olur. Bu korkuyla ve aleyküm Şimdi bizim arkadaşlar hep dua ediyorlar ben diyor Allah sen bilin ya Rabbi, hakkımız olsun şöyle böyle nasıl kabul olsun kankayı doldurursan kalbına hiç olmazsa elde yersen veresini dürüst etmez de veresini o anı kerime göre almaz da öteki şeye göre zamanın kanununa göre alırsan bir tarafının zehri, zıkım edersen rızkıyın, bir taraftan yaptığın ticarette ne de hile iyisini yukarıya, şeyini aşağıya, yani kaç evden neden biz, e, inan, e, şey alıyor, çilek alıyor, şey alıyor, o zaman da, efendim, meyvelerden armut alıyor, şeftali alıyor, ne gidiyor, alıyor musun bunun niye vurdu bunu, ruhsat diyor, yarışıyor. Kurtasız, halı bunu, bizim sütlen elendi, sesen elendi diyor, şu oğuz şu iç tarafına diyor, ulutlar neyi göstermiş yine göre ki adam diyor ki yapsa yarısı sütlü çıkıyor, bütün çilekler uzayır, zıkkım ya, bu mu yenge? Hem de lezzet olma, mi lezzet gelir mi? Yani insanın diyor, neden ben iyi çok çok iştahını ibadet de diyor, şimdi yapamıyorum diyor. İstazımız diyor ki. Kınası şeriat işliyorsun bir, şeriata muhalif hareketin var, İki, iki, dünyanın gibi ziynetine çok muhabbetin var içinde, ha bir de ya muhabbetin var, İki, üçüncüsü diyor, kalbi kasi insanlarla çok düşük <Gülüyor> kalbi, kalbi karan insanlarla beraber oturup, bu üçü olduktan sonra diyor, mezzet Allah'a imkan yok diyor. Demek efendim siz diyor oradan bir haram karışır değil mi? Selam mı almalısınız? Evet. Oğlum kalbim yukaldı. Kalbim yüceldi yukaldı. Yani ne desem duam kabul olacak şekle geldim ben her ayından ve duanlardan süründüm buradan atıldım. Gözü ağlayır tabii. Çakmış gelmişler. Ne dersem kabul olacak bir isteyen varsa istere dua edip ona diyor. O Külhancı dedi ki hiçbir isteyen yok, İbrahim'i bin Ethem'e aşetim, Allah onu göstersin, daha devriyor. Ya hazeh, la qurette illa billah. Yavrum, mevzuanlardan neden insanı sürektirirler de yanına rahtırılır. Muhabbet böyle efendisi, ee, iyi ki iyi ki Efendisine ayıp Yusuf ve Hemedani Hazretleri'nin yüzünü böyle oldu. Darastın, daraldı. Merkezi kanalına gireceğiz. Çıkardı, geçti, bir harab olmuş yerin merkezi. Yine vardı. Bir adam böyle duyuyor. Oğlum, oğlum. Yusuf'un Hemedani'ydı. İyi gelsin mi tetkese? Yok, ben ayağına isterim. Böyle hmm. muhabbet böyle olur. Yani iyice muhabbet et, sürüttürürsün en büyük Muhabbet. Yani, dedi, dedi işte, Değil, yani, evet. dedi, o muhabbet. Salt bütün ayağına onda antayını sunuyor. yavrum demiş de İbrahim mineten karşısında Allah. Bir yerde böyle Bir zaman sultan Çünkü bir aşıkın bir aşıkın bir kutbu canı olmak hakikati. Gelen Ceylan yakar kavurur. Ne anlaşıyorsunuz bütün o sahra telefonlarında neden çok bulunduk askerlerini döyleri e oraya bir şey bular, netse takullan. Bir buçuk mu girdirir, Ondan artığını arkını atar. çünkü tüy geçiyor oradan efendim, yıldırım da geçiyor oradan, Ceylan da yaşıyordu bu teleatlar da o telefonu kırar. Bir zayıf bir telefonu, bir üstazımız olmazsa, bize tüzükse, vermezse öldürürüz. Biyatı biz ölürüz. Onun için o büyükler bizim şeylerimiz olur. Allah'ımız bayılmasın inşallah. Amin. Dedi ki benimle aşık olup da görünce üreyen adamlar var kana, ben tefendimi niye terk ettim? O yine üstazının memleketine gidiyor. Şu hafendi aslatları mürakabalar böyle, gözünü açmış demiş ki İbrahim geliyordu, bir şehir dört tane kapı varmış, uzaklardan onların gözleri deler görmüşsünler. Allah'ım, merhamdülillah. Öf, kızanım Ahmadağ'a geliyor açın derdi, Ahmadağ'a geliyor. Şöyle görmüşsün, yani gözü deler geçer dediyse, böylelerdi, Allah'a şafaslarına Amin. Diyor, "Gelin dedi diyeceğim? Eşnebi elbisesi giyin diye bir şey elbisesi giyin ben. Kim pastacıdır ne? Yok zona olursa birkaç bir kaç daha çok bir kaç tine. Onları da tanımaz da giyecek olursa tokunmayın o zaman oluyor dedi. Yani öyle yetiştirir ben onu? Aman diyemem diye. Geliyorum işte, selamün aleyküm kardeşlerim. Aleyküm selam. Gele. Nereden gelin, nereye gidin? Bir kapının kovulmuş köpeğeydin, yine o kapıya yarlanmaya gidiyordun demiş. <gülüyor> Bu kadar kevazulu padişah geldi. Neyse şu Şahide Belki'nin kovduğu İbrahim'i bin ete olmasın? Evet, öyle demiş? Hadi ona niye tenezzül ediyom ona buzağı götürmezler öyle şıklar var ki demiş çok zorun adamlar onlara git yok ben efendimi biliyorum ben Ölsem hayırlamam diye ağlayarak zorlatmış birkaç da birkaç da birkaç dine birine kurmuşlar tek bir tere kaplan gireyim diye oraya gitmiş orada da Gürtten'e dinlerdi selam vermiş ne demiş kimsin sen İbrahim'in efendisi var? bir kafanı köte, yine o kafaya yalanmıyor yürüye ben tevazu kitapta ne böyle yaz. <gülüyor> Geh bire babam. Bu daha götürmezler bizim böyle Daha çok büyük. <gülüyor> ben biliyorum efendim. Rol atmış tokatlamışlar. Biraz daha ilerimi bir zihin etmemişler. Eşiften içeriye kendini atmış. Durak atmışlar. Efendi Hazretleri yendi. Karşılamaya gelmiş. Elinde bir Sinyaslı benim yerine zekil olduğunuz kutlu cihan diye... ...üç gün sonra şeyh'ı vefat etti, onun postuna oturdu. Bu evliyetsiz nasıl olacak zannetmem arkadaş... ...çünkü Yunus 47 yıl hizmet ettiği Şeyh'ime, dedi... ...şeyh'ın şiddet buldum, hizmete katlanmadın... ...47 sene hizmet etti kutlu süreli ablatları diye buyuruyorlar ki. Ben diyor, yetmiş bin hicab geçtim, ki onun için gidiğimi ileride görüyordum yine. O geçmiş benden evvel, Allah'a diyor. Yani yetmiş bin hicabı geçmiş, geçmiş ileride diyor. Öyle yoğunca o. Kırk yıl hizmet etti Şeyh'ine. Hizmeti odun getirmektedir dağdan mutlaka. Bunca hizmetler yediysem hizmete dayanmadın. Meğerime ne şurası, Kutürün yara olmuş kendin gele gele. O bunu koyu yere indirken, hafif indirildiğinde yaranın tepesini kaldırdığında kut gibmiş yere. <gülüyor> biliyor musun Emre Mionis böylesi ama, bakma biliyor musun böylesi ama e bu kut gibi ne demiş? Mionis oğlun getirir. İyi e öyle oğlun kuteden atılımı demek ki siz mütevazı değilsiniz bu adamı gettinin başından. Yani ya daha iyi tutanlar eline almışlar. İki tarafımızdan Ben o divene ben böyle evet. evet. evet. tek turunu zaten. şöyle yaralı pozisyon. Aman yok. Çık tutulan çıkardılar. Başım kısır diyor. ya, ey başım elhamdülillah yollanmadım veya diyor. Tesviyelerde onu evcillemiyorlar. Ey başım elhamdülillah baş veya duyacak bu sözü Şeyh, diye mi yaktın bağrımı bağrımı yaktın Allah bu kafaya öyle olduğunu kıtadan aklına edepsizlik olur gitti. ya anneye geldi yalvar uzun çekti annem aa, efendim bana kaldırdı nasıl edecek sen onun gözü kırdın bir paçalaya kılpıl etmesine sarın havluya yak ben gece onu daş diye çıkardım şu yolun er. Sana bastım mı bu kimdir? Ben Ioannis Gel diyerim. Kim Ioannis demiş diyse kabul etmez diyerim. Bizim Ioannis mi diyse kabul eder diyerim. İşte milyarlar bu Kur'anın dedi. Peki diyorlar ya yat diyorlar sen attı. Yatıdan gece çıktı. Biz gece yarısı soğuk orta günler çölün içinde sağlı. Böyle buldular bu yolu. Bir rahatla. Ülke olmaz böyle şeyler Ondan sonra <gülüyor> Valdır duruşuna basınca Ne diyorsun ki var burada hanımsın? buraya yatma Bizim yön istediniz Kalktığınız ayağına işin dürüst ya yön Allah seni bilin Allah'ın Şimdi kendinin mettebi yok, medresesi yok, hiçbir şey yok o yazdığı şiirlere zamanın, zamanın profesörlere e, ayırt edip e, tercüme etmeyeden aciz kalıyorlar. Allah şefaatine nail Ay. etmiyorlar. Bunlar bütün kardeşim işte o yolda iyi çalışmayla oluyor. Biz az bir şeye gömü koyuyoruz. Ünün kişinin mışanı diyor İbrahim'in efendim. Tek durduğu fikrola, bir yıldızı da aynı Allah'a fikr o e, baktığı ibret dolar. Semalara, yüzlere bakıyor, ibret alıyor. Diyorsun şu semaları, semaları, miskinlerden geri tutan Allah, bizi yoktan var eden Allah. Ve vezkurun Allah'a estağfirullah, vezkurun Allah'a وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُودِهِذْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقُ اِبْتَمَعُوَاتِ وَالْحَقُ رَبْسَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاقِرَ Yok yerine bunlar Hal olunmadı, biz ibret alsın diye. Onların diyor, ayakta zikredin, otururken zikredin. Yatağınıza yat zaman Allah'a, Allah değil zikredin diyor. Şemaya, yerlere bakın. Bazı zaman oluyor, şemaların gözlerine ağırt dağın. Çıpır çıpır halkıdan Allah yıldızlarına bakıyorum, güneşine bakıyorum, kutup yıldızına bakın bir aşk, bir alim, dünya. Biz yataflete ee, yaktığımızda bir şey anlayamıyoruz. Şu kovacığın ortasından su çıkar, çıkar, akar, akar. senelerdir bir akar da da Allah, Allah. demiş öyle. Kırk kırk kırk kırk kırk kırk kır kır. Niye endişeliyorum? Bunların da bahçıvanızın, bunlardan da. Malumat var, lakin çok uzun gider. Size lazım olur. Efendim, hastanın çıktığı yer olsun ağabeyler. Peki. Hacı İsa demedirler, 7 yaşında bir çocuk var. Mettep muallimine gün 6 ayda eli ezberle vermiyor. Elif diyemiyor. Elif, evet, Efendimiz yazıyor bunu da, Musa'dan Emir Bukhari Hazretlerinin halifesi bu. Hacı İsa dedi. da diyor ki, Çocuğumuz elik dediğini diyemiyor, ezberilemiyor, aklını girmiyor. Gel diyor çocuğu diyor başka bir sanata ver. Yok, mercudur ki Allah'tan rica olunur, bir gün gülsüz hata açılır, girecek bu o yolda geçmeyeceksin diyor, anası saliha, sadika bir kadındadır, giriyor. Köprünün başından bir zunka yapılıyor. Bir gün kayboluyor, iki gün kayboluyor, üç gün kayboluyor, avlaşıyorlar, dört gün kayboluyor, bulunmuyor, beş gün kayboluyor, altı gün deyince kaybolmuş, ketmiş gün almış, çalmış mı, uyuyamazmış mı çocuklar. Altıncı gün, İsa e, geldi diyorlar. O ucuyolara geliyorlar, geliyorlar ki yüzüm nur olur. Anakta soruyor o cevap, oğlum ne oldun sen altı gündür Altı gün olmadı, daha yeni gittim geldim. Yok altı gün oldu. Beni yani köpünün başında iki uşku attı, semadan uçmaya başladı. O adına sarıldım. Ey beledi muhter sen nereye geliyorsun dediler Bilmiyorsun. Seni Muhammed Mustafa isterim. Hazreti Muhammed ister sen yok. ona geliyorum. Ama edebi şudur, vardın mı? Ee, var huzuruna. Es salatu ve aleyke ya Resulallah. Es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu aleyke ya seyyidina seyyidel evveline vela akibidde ellerinle kıçın kıçın, halkanın arkası işte. şöyle geriye git kitap küsünü ben ne diyorsa onu tutuyor, kusura kalmayayım. Öyle geliyor, diyor, gel diyor, dinel orada, el edip dinel, otur, dedim ki otur diyor. O zaman otur derse, sen o zaman otur ben diyor, vardım diyor, çocuklar indi, indi diyor, yere tayyaranın indiği gibi hasta, hasta. indi, bir yolun ve arkandan iki insan suratında düştüler, hemen melek büyük bir meclis kurulmuş peygamberimizin ineninde bütün sağında peygamberler solunda evliyalar, bütün birikmişler diyor, harika Meclis şak oldu, vardım huzuruna diyor, salavat okudum diyor, eliz öptüm diyor, uzatmayacağım geriye geliyordum diyor, dizinin dibine yakında otur diyor, ey beledi muhtar, oturduğum diyor, oturdum diyor. Bismillahirrahmanirrahim dedim, dedi diyor, sen de dedi, Bismillahirrahmanirrahim dedim, elif dedim diyor, elif dedim diyor maddi manevi bütün elimsizde kafidir bu elif, elini kafi yeter diyor ondan sonra ana cemiz de ne derseniz diyor ondan sonra okuyorum üçüncü cemaat okumaya başlar diyor Elif'i ezberle diyensin gelin sonra etki şehirde oldu öyle bir çocuk, altı yaşında bir çocuk tabi Hazret'ten yazdı, 8-10 sene evvel Allah'ın izniyle, izni doldurur Hamd. Allah'ın kudresi bu başka bir şey diyemez buna. Ondan sonra okudu diyor. İstersem biz de e, tefsir edeyim diyor. Tefsirine başlayınca şurada hiç ayakta insan kalmadı hep yıkıldılar, ağladılar diyor peygamberimiz ki. Dağ sütünü aldım. Sonra diyor, "Feylep" der, "Aslanım." Ya Umar'ın Faruk'u bu yavruyu götürün suyun kaynadığını yerde yıkayım Dünyaya suyu alınsın da içenlere tenine ölünce yıkanınca tokananlara Cenab-ı Hak olunca yıkanlara onları Allah affedecek cehenneme yakmayacak, yıkayım orada gerlik diyor Ut-i Şerif'e Hacer-i Muallak sayısının altında o su da beni yıktı, yıkandım diyor çıktım dışarıya Efendim su buradan mı kaynar? Haydi orayı da gösterelim. Gettik diyor. Gözünü yumca, ayaklarına bastırıyorlar diyor. Kaybolduk, Gettik bir yere vardık diyor. Alın bir derya diyor. Büyük bir melek diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Büyük bir kava diyor. Yani denizin yarısını alacaksın da. Dolduruyor diyor. Bir arka döküyor diyor. Yine dolduruyor döküyor. Bu ney? Bu Allah'ın deryalarından bir derya. Şu meleklerinden bir melek. Şu kudret kovası. Bu su, buradan Hacer-i Muallak taşının altına varır. Orada depo. Yani deponun yukarıda ya. Oradan dağılır. Suyun hepsini bir revte, bir damla, bu madenlere uğrayarak kimisi içme suyu olur. Kimisi acısı olur. Kimi su olur. Kimi sağlıklısı olur. Ondan olur deri diyoruz. Ben oraları gördüm, götürün bunu, yine ana sağlıyordu, götürün, yine mehber kuş oldular, ben de koydunlar şimdi buraya diyor, ben de geldim. Altı bunu oldun diyor. Allah Allah, ben altı dakika altı daha zannetmiyordum diyor. Allah'ım Allah'ın ne bunlar var, ne hikmetleri var. Yani insanın tek durduğu yer, doğru turuncu fikrular, önümün tefekkürü de, efendisinin tefekkürü de, Allah'ın tefekkürü Yani... İnanın sohbetimiz o kadar çoğalıyor ki kafamak sığacak gibi değil. Burası, bu da iki yandan geliyor diyor ki 4000 peygamberin 4000 peygamberin Lokman Aleyhisselam'a 8 vasıyeti var onu söyle diyor inşallah Allah zorluk verin de inşallah. Habibi hormetine Allah zorluk versin. Sağlık, çok kesme bir kesme. Haydiği kesme olur metine. Amin. Kesmek istiyorsa bir gününü tamam edemez. Bir gününü tamam edemez. Haydiği eklemi görme. Zeyneyi kadir görme. Puri gulam hormetine Puri eklem görme. Hacı Hasan Efendi Kuddüse Sirruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler sona erdi.